الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لا إله إلا هو الفرد السمد الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين وهذه البشرية أجمعين إلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجنين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار Bugün e, Esma-ı Hüsne dersinin 24. dersindeyiz. Allah'ın güzel isimleri. Neden bu derslerin önemi, önemlidir? Çünkü bu dersler bir şey önemliyse ilmi de önemli olur. Allah'tan önemli bir varlık var mı? Yoktur. O zaman o ilim de önemli olur. Yani ilim, ilmin, hangi ilmi okuyorsan onun ilmine göredir, değer. Allah Subhanahu ve teala bizim her şeyimizdir. Allah Subhanahu ve teala bizim yaratıcımız, rızkımızı veren mülk sahibi, ebediyet sahibi. Onun için biz Rabbimizi ne kadar iyi tanısak o kadar iyi kulluk yaparız O'na, O'nun rızasını kazanırız. Rızasını kazansak cennete gireriz. Zaten bütün umitte O'dur, bütün hedefte O'dur. Bu dünya, bu evrenin sonu içi noktada noktalanıyor. Üçüncüsü yoktur. Cennet Allah'ı hakkıyla tanıyıp hakkıyla kulluk yapanlaradır cehennem yen yani Allah'ı tanımayıp hakkıyla hakkıyla kulluğu yapmayıp onlar içindir. Yen yani tanıyıp isyan ediptir. Olar için cehennem vardır. Onun için biz Allahu Teala'yı hakkıyla tanımasak hakkıyla kulluk yapalım. Ondan dolayı isim isim Allah'ın güzel isimleri ve güzel sıfatlarını iyi bileceğiz ki Rabbimize yakın düşer. İnsan bir şeyi bilmese o şeyden korkmaz. Tabiatı var bunun. Bak düşmanını iyi tanısan hafif almazsın. Ama Rabbini de iyi tanısan Rabbinin kuralları var. O kuralları hafif almazsın. İsyancı niye isyan ediyor? Günahkar niye günah işliyor? Allah'ın emrini yerine niye bir kuvvet terdiriyor? Emekçi hakkıyla Allahu Teala'yı bilmiyor. Hafife alıyor. Olur diyor. Yen şeytan gelip yer değiştiriyor. Sana diyor ki Allah gafur Rahim'dir. Ya affeder ya. Allah çok gafur Rahim'dir. Sana neyi unutturur? Allah'ın şedidi ikab oldu bunu. Azabı çetin olduğunu sana unutturur. Yen de gelir, yer değiştirir sene. Şedid-i ikabı hatırlattırır sana, merhametini unutturur sene, eğer sen onun oyununa şehvetten gelmiyorsan. Böyle çok cahil abidler var. Şehvetten, şeytan ona cihç yapamıyor. Bu sefer neden yapıyor? Şedid-i ikabı çok yükseltiyor. Bu sefer ne oluyor? Adam diyor, yandım. Benim namazım kabul olmaz, ibadetim kabul olmaz... Kauf, korkuyu yükseltir. Yen yani dereceyi yükseltir, umidi yükseltir, dengeyi bozar. Denge bozuldu şeytan uydunsa. Hakiki Allah'ı tanıyan dengeyi bozmaz. Umidi yerinde yapar, korkuyla yerinde. Umidi ne zaman yapacaksın? Her insan hata yapar, bilerek değil. O zaman ben bir hata yaptım, babamız da yaptı, tövbe etti, Allah affetti. Allah da bundan hoşnut olur. O zaman mümin, hakiki Allah'ı tanıyan tövbe kapsını her zaman açık koyar kendisine. Her zaman istiğfar eder. Allah beni affeder inşallah. Bu ümitle Rabbinin karşısına çıkar. Ama tedbir elden bırakmaz. Ama hakiki Allahı u Teala'yı tanımayan şeytan gelir ne yapar? Korku çıkartır ön taraftan. Allah ne kadar günah işlersek ki günah her kul işler Allah'ıma gafur ve rahim. Korku nedir? Şeytan gelir sana yen korkuyla seni yoldan çıkartır. Yen korkuyu ne yapar? Hafiflettirir. Onun için bu isim Allah'ın isimlerini bilmek çok önemlidir. Ne kadar isimlerinin fıkhını bilsek o isimler bizim hayatımıza yansısa o zaman düşman bize işleyemez. Ey de Rabbim bunu haber vermiştir. Düşmanın demiş sizin üzerinize adımları, adımları var. Ona uymayın. La tettebi'i hutuvatih şeytan. Şeytan gelir basamak basamak basamak birden gelip demez. O cahil adamın işidir. Şeytan cahil değil bu konuda. Şeytanın birikimi çoktur, tecrübesi çoktur. Cennetten başlamış bugüne kadar. Nice Ademoğlu onun tecrübesinden geçmiş. Birikimi çoktur. Nasıl bizi, nereden bizi yıkacak bilir. Bak babamızı bile cennette bile gaflete düşürdü. Ama Allah'ın rahmetiyle babamız kurtardı Ondan sonra hayat başladı. Bizim peşimizdedir. Babamızın yüzünden ebedi rahmetten kavulmuş, ebedi azaba mahkum olmuş, bizim yakamızı bırakmaz. Allah'a da söz vermiştir. Sözünde de sadıktır. Hem de çok sadıktır. Yancelip yatmıyor. Gece gündüz çalışıyor. Hem de adamlarını gece gündüz çalıştırıyor. Böyle bir düşman var için karşımızda biz Rabbimize sığınmasak hiçbir şey kurtarmazız. Bak Allah Subhanahu ve teala kulum diyor benden uzak durma yok olup gidersin. Ne yapıyor? Şeriat paketini indiriyor buna göre çalışacaksın. Yani bir nevi bizim katalogtur bir fabrika, bir cihaz icat ediyor. O cihazın katalogu buna göre çalışacağız. Yanlış çalışsan o cihaza zerel verirsin. Bu dünyada da Allah Teala biliyor düşmanımız var. Bu düşmanından nasıl kurtarırsınız? Diyor benim, benden uzak durmayın. Benden uzak durmayın. Diyor. Benim, hiç benden gafil olmayın. Hep bana sarılın, siz kurtarırsınız. Yoksa böyle başın boş yürüdün alır seni gaflat gider düşmanın. Aynen çoban, çobanın sürüsü gibi. Bir dene sürüden çıksa ne olur? Kurt kapar onu gider. Yan kaybolur. Sonuçta ne oldu? Hayatına mal oldu. Ama sürüde kalan sürdün çobanı var, bekçisi var her şeyi var. Ne olur? Emniyetten akşam evine de. Biz de nereye döneceğiz? Bizim yerimiz cennettir. Biz cennetten geldik bir de cennete döneceğiz. Babamız cennette yaratılmış, biz de cennete döneceğiz. Ama bu dünyada bir imtihan turu atacağız. Ama sınıfta kalan kusura bakmasın Allah Teala hicjet kalkmış üzerimize. Ne olur? Cehenneme gider düşmanımız yanına. Babamızın baş düşmanı. Bizim de baş düşmanı. Bak cennette bir hadise oldu. Allah babamızı çamurdan eliyle yarattı. Mübarek eliyle. Orada bir olay oldu. O olay dünyanın evrenin sonunu noktaladı. Olay nedir? Babamızdan iblis karşıma karşı geldi. İblis de cinnendir ama o kadar habid kuldur. Ama ne yaptı? Rabbimin emrine karşı geldi. Kibirden ilmi var. Ama kibir. Nasıl olur ben sücdenim toprağa? Çamura. Ben ateşim. Daha şiddetliyim. Oradan Allah Teala e, içinizle de, dedi. İnin, içinizle birbirinizle düşmansınız. فَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَدُوْ hepiniz in Cennetten inna. İhbutu nereden? Cennet yedi saman üzerindedir. Cennetin de üzerinde Rabbimizin arşı var. İnin aşağı yere cemi'en. Yani Adem ve İblis ve zuriyetler. Bağdıkum libağdın adû. Birbirinize düşmansınız kıyamatta kadar. Adem sen bir de cennete dönacaksın. İblis sen de cehenneme gideceksin. Adem'e uyanlar cennete gider. İblis'e uyanlar cehenneme giderler. Kaç tane Adama uyar? Kaç tane İblis'e uyar? Onu bile Rabbil Alemin haber vermiş. Yüzde bir tane binde bir tane Hazret Adem'e uyar. Ve Adem'in sülalesinden gelen muhid peygamberlere uyar. Ha? Binde 999 tane baş düşmanı uyar. Onları kendisiyle çeker. Allah'a söz vermiş sadıktır. Evet. Onun için Rabbimizi bilmez, bilmemiz arkadaşlar çok önemli mesele. Çok iyi bileceğiz. Hem de çok iyi bileceğiz. Ne kadar bilsek o kadar Rabbimize yakın durarız. O kadar Bayine basmarız, hata yapmaz. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bilmediğinden korkmaz. Onun için Allah Subhana ve teala diyor Benim, benden en korkan kullarım kimlerdir? He? Alimlerdir. İnnemâ yahşe allâhe min ibâdî el -ulama. Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler. Neden alimler? Neden onlar hakkıyla korkuyoruz? Biz derece dereceyiz korkuda. Çünkü onlar hakkıyla allah Teala'yı tanıyorlar. Alimlerin başı kimdir? Ashab-ı Çay'ın topluluğu. Ne dedi allah Teala olan hakkında? Radıyallahu anhum ve radu Allah onlardan razı oldu. Tamam Allah razı olabilir. Ama onlar Allah'tan razı oldu. Ne demektir? Onlar Allah'ı hakkıyla tanıdılar. O hakkıyla tanıdıkları Rab'tan razı oldular. Yani emirlerini yerine getirdi, yasakların önünde durdu. Ne olur? Bunlar cennetliktir işte. Onun için biz de hakkıyla Allah'ı tanımadıkça Allah'tan hakkıyla korkmarız. Şeytana uyarız. Evet ondan dolayı Allah'ın güzel isimleri, güzel sıfatını bilmek çok önemlidir arkadaşlar. Bir de bilmemizde de değil ki bunu e, lughaccede yani işte Ami Şami bilmemiz. Bunların püf noktalarını yakalamemiz lazım. Her isim üzerimize nasıl yansıyacak? Allah'ın güzel ismini anlayacağız. Nasıl onu canlandıracağız? Bir de onu yerinde, zamanında canlandırır. Yani şimdi senin elinde dağa çıkanlar var, dağa durumlanırlar. Yani çöllere gidip maceraciler. Yanlarında ne götürürler? Bir janta götürürler. O jantada neler var arkadaşlar? O jantada değişik takım var. Değişik aletler var. Her aletin, niye değişik alet koyar? Her aletin bir kullanma yeri var. O aletleri yanlış yerde kullansa ne olur? O adam yolda kalır. Yani her aleti yeri yerinde kullanacaksın. Ancak ne olur? Sen hedefine ulaşırsın. Yani sağlam geri dönersin. E Allah Subhanahu teala'nın da isimleri, güzel isimleri insan hayatında yeri yerinde kullanılması lazım. Yani rahmete ihtiyacın var. Sen ya rahim, ya arhamen rahimin, ya rahman çağırırsın. Allah sana veriyor. Ne çağırırsın? Ya kerim çağırırsın. Kerim kimdir? Allahu Teala'dır. Kerim nedir? Comart'tır. Comart'ı çağırırsın. Ama sen Allah'tan şifa istiyorsun. Ya şafi diyersin. Ey şifaz, şifalar hepsi senin elindedir. Ama sen orada ya müntekim çağırsan olur mu? Yanlış kullandın. E bu da bir fıkıhtır. İşte bunları iyi bilmemiz lazım. Yok ben Allah'ın güzel isimlerinin anlamını biliyorum. Anlamı budur. Lugac ceset budur. Bu zenginliktir. Ama hakiki bize melzeme olarak nedir? İşte kendimizde taşıyacağız kendimizde. Bizim sırt çantamızda değil, kalbimizde taşıyacağız. Çünkü bu kalptir yeri. Allah Teala bize dedik ki bizi, başımızı boş bırakmamış, bizimle, benimle kalın demiş. O çobanın sürüsü gibi, benimle kalın. Benden fazla dışarı çıksanız ne olur? Yanarsınız. Düşman sizi alıyor götürür. Onu için arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi şimdi yine tekrar ediyorum. Beş vakit namazı niye Allah subhanahu teala bizim üzerimize beş vakit kıldı, içi kılmadı, üç kılmadı, dört kılmadı? Allah'tan uzak kalmayalım. Üç saatte bir dönerim Rabbimize. En çok ne zaman kalır uzak? He? Yatsıyla sabah namazı arasında. Onda da diyor cücün var, orada da uyursun çünkü. Cücün var ise sünnet gece namazına Benden uzak kalma, daha yakın düş. O gece namazı da zor olduğu için benim has adamım olur. Bir cenel var, bir de has var. Allah'ın has adamı kimler olur? İşte gece namazına kakan, nafileler yapan ve Gördük mü? Onun için namaz kılmayan gaflettedir. Beş vakit namaz, Aynen şarj gibidir. Telefonun şarjı bitti hiçbir işe yaramaz. İster en lüks telefon olsun. Ama her zaman bir yerdesin. O yerde şarjın var, emniyettesin. Şarjın bitti, dala şeye düşersin. Eyvah şimdi biter, işim yerinde kalır. Ya i̇nsan böyledir. Kaynak yanında olması lazım. Beş vakit Allahu ekber cami dedi koşacaksın Allah'tan Sile. Namaz nedir? İrtibattır. Allah'tan irtibata giriyorsun. Kendini şarj ediyorsun. Zırhlanıyorsun düşmana karşı çıkıyorsun. E düşmanımız o kadar kurnazdır. Bunun da içini boşaltıyor. Namaza gidiyorsun ama kılıf koyuyorsun içini. İçini boşalttı. Adamlar beş vakit namaza girdiler. Ama şeytan onları işliyor. Neden? Orada da gaflete düşüyoruz. İşte bu şeytan bu kadar kurnazdır her şeyin iba seni yoldan çıkartamadı şehvetten sen ne yapar gafletten yoldan çıkartır ama yahni çalmaz onun için biz ne yapacağız arkadaşlar Allah'ın isimlerini bileceğiz ha şah, bu camiye giderken hangi ismi kullanırız içi paketin içini namazın içini boşaltmazsın bunu bileceğiz işte. 13 isimler önemlidir. Evet, bundan önce 68 isim açıkladık. Bugün 69. isimdeyiz. O denedir. Allah'ın güzel isimlerinden 69. isim El Mukit. El Mukit. Mukit nedir? İhtiyat duyura, her şeyi veren mukit. Gelelim, bu tür celsidir tabii. Biz gelelim, bunu lugatcada bakarım bir de şer'i, mukit nedir mi anlam? Mukit lugatcada alimler diyorlar ki anlamı var. Bir hafif mukit yani hıfz eden. Mekayet olan yani. Kuruyan. Eski Türkçe'de mekayet. Değil mi? Bak Azeri Gül de anladı. Mukayet, Mukayet olmak. Yani. Mukitten alınmış. Azeri de anladı. Mukayet, mukit. Oradan alınmıştır. Bu bir anlamıdır. Ama... Bir anlamı da nedir? Kadir, takdir edenden alınmıştır. gelmiştir. Mukit takdir etmiştir. Neyi takdir etmiştir? İnsanların rızkını takdir etmiştir. Evet, bu da racih olan budur. Allah'ın güzel ismi El Mukit nedir? Yani Rızkı verendir. nimeti verendir. Mu el-kut. Mu'qi nedir? Veren. Kut nedir? İnsanın kutu. Yani azı. azık. İnsanın kutu. Yani rızkı. Anlatabildim? Rızıqtan kutun farkı nedir? Arapça'da yani. Rızık hastır. Kut e, pardon e, mukit e, rızık rızktan bellidir. Yani insanın rızkı yiyecek içecek. Ama kut kut nedir? Rızka hasdır. Ama mukit nedir? oldu mu? Yoksa Mukit geneldir. Her ihtiyacını verir. Rızkını verir, hayatını verir, çağatını verir. Ama kut rızka bağlıdır. Hastır yani. Rızık ne nedir? Yiyecek, içecektir. Mukit nedir? Allah mukittir. Yani her ihtiyacı verir insan. Kur'an içerisinde bir sefer geçiyor. Mukit kelimesi. ismi, güzel ismi. Ne diyor? Nisa 58. ayette. Ve kanallahu ala kulli şeyin mukita. Allah her şeyi ne yapmış? Mukittir onun üzerine. Her şey ondan sorumludur. Yani şimdi bir şirkette kim oların maaşlarından sorumludur? Şirket sahibi. Neden? Çünkü o onların işçileridir. İyidir bu evrenden kim sorumludur? Bir tane sahibi var. Kimdir o da? Mukittir. Allah subhanahu teala. Mukit nedir? Kutunu verer. Hem rızkını hem neyini verer? Her şeyini, her ihtiyacını. İnsanoğlunun ne ihtiyacı var? Allah Teala sana rızk verdi. Rızk verir aklımıza ne gelir? Eçmek su. Yiyecek içecek. Tamam al sana bir yere koyayım, yiyecek içecek bol. Beş yıldız değil, on yıldızlı bir yere koyayım ama orada oksijin yokysa ne yaparsın? O, o, o, o yemek içecek işe yarar mı? Oksijin yoktur. Beş dakika sonra nefesin tıkanır. Mukit nedir? Senin ihtiyacını verir. Adam var zengindir. Evde hayvanına haşa sözün bir şarit. Köpeğine günde bir kilo et verir. O kadar zengindir. Fakirler beyramdan bayrama et yemezler. Ama onun neyi var? Allah subhanehu ta'ala bir hastalık vermiş ki köpeğe veren eti kendisi yemiyor. Yasaktır. Yen yani özel yemeği var. Yasaktır. Nimet için verir allah Taala? Teala. Mukittir. Her ihtiyacını verir. Allah subhanehu ve teala. Yer üzerinde ne kadar canlı var, Allah subhanehu ve teala onların rızkına ve ihtiyaçlarına nedir? Sorumludur. Bunları boş yere yaratmamış. Yaratmış, hem de kerimdir, bol bol verir. Denizden kaç binlerce çeşit canlı yaratmış. Kimi yaratmış bunları bizim için. وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ Sizin için yerdekiler hepsini sizin için yarattı diyor. Hayatta. E bize bir şekil balık yaratsaydı denizde o yeterdi bize değil mi? Kaç Şimdi balık mavsimidir. Kaç şekil balık çıkıyor denizden? Maalesef biz deniz ülkesindeyiz ama balık çeşitinde zayıfız. Ama başka yerlere git. Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya bak denizden binlerce çeşit balık çıkıyor. Afrika beğenmeriz. Gidin pazarlarına acayip binlerce, yüzlerce çeşit balıklar var orada. Bir şekil balık yaratsaydı bize yeterdi ama Allah Kerim dedi. Mukittir. Kutumuzu verir. Her şeyi ve her seda hikmetli levl. Ve ma min dabetin fil ardi illa ala Allah rizkaha. <gülüyor> ne kadar canlı var İsa yer üzerinde evrende? Rızkı kimin üzerinedir? Allahu Teala. Onun için hiçbir zaman bir canlıyı doğaya bıraksan oğlu müdahale etmese onun rızkı çesilmez. Ama bir yere insan oğlu müdahale etse o yerin rızkı çesilir. Yanlış müdahale etse. Allah akıl vermiş bize. Biz getiririz, ekin, ekiyoruz, biçiyoruz. Allah Teala evrende meyve ağızlarını yaratmış. Biz o ağızları gelip aklımızdan ne yapıyoruz? Daha aşılıyoruz, verimli yapıyoruz, gübresini veriyoruz, e, suyunu zamanında, mekanında veriyoruz. Ne oluyor? Verimli oluyor. Bu nedir? Aklımız doğru kullanıyoruz. Ama bir günde akıl yanlış kullanılıyor. İnsanlar gidip birbirlerine zulüm yapıyorlar, Allah bereketi kaldırıyor. Yeni de gidiyorlar, başkalarının Neyini sümürüyorlar? Sümürgenlik yapıp başkalarının nimetini sümürüyorlar. Oları ne yapıyorlar? Şeylerinde oynuyorlar, rızıklarında oynuyorlar. Afrika'da bugün niye açlık var? Afrikalıları bıraksaydılar kendi En zengin kıtadan birsidir Afrika. Ama ne yapmışlar onları? Çölleştirmişler, göz açtırmamışlar, hep Karşı tarafa muhtaç olmuşlar. Ne oldu? Bu sefer bir afet geldiğinde atlarından ölüyorlar. Ama Allah Teala her rızık onlanndır. Fussilat şurasında, wa qaddar fiha aqwa Her şeyin kutunu takdirden vermiştir. Kud dediğin nedir? Allah Teala'nın rızkıdır ve her ihtiyacıdır. Her şeyi takdirden vermiştir. Öyle takdir ölçü miskal zerre yanlış kabul etmez. Bu Mukittir. Rabbimiz Mukittir. Bu evrende yağmur zamanında iner, rüzgar zamanında ise güneş zamanında, çıkıp zamanında batar. Mukit budur işte. Her şeyi miskal-i zerre yerinde yaratmış. Bakın bilimde diyor ki güneş yerden bilmem kaç ışık mesafesinde uzaktır. Bir santimetre güneş yere yakın olsaydı yanardık burada. Bir santimetre biraz ezgerde olsaydı donardık. Her şeyi mi kadar da yarat. Rızkımızı da allah Teala miktar vermiştir. Miktar nedir? Ölçü. Allah'ın ölçüsü de miskali zerreydendir. Miskali zerre nedir? Gözden görünmeyen bir şeydendir. Yok santimetreyle gözden görünen elden tutulan. O kadar Rabbimiz incedir. Ondan dolayı Ba'zim Rabbi bu mukit her şeyin rızkımızı vermiştir, her şeyi tamam yapmıştır. Biz ne yapacağız? Mukitin anlamını bildik şimdi. Hakkıyla her şeyi rızkı verendir. Her ihtiyacımızı hakkıyla bize vermiştir. Biz bunu hayatımıza nasıl yansıtırız? Mukit ismini hayatımıza nasıl yansıt? Önce dedik böyle bir Rabbimiz var ise ne yaparız bunu? Cani gönülden severiz. Bir tane, bir teneyi cani gönülden sevdi ne demektir? Yani onun bütün istediğini yerine getirir. İşte biz sevgiyi her derste açıklıyoruz. Odur ki her istediğini yerine getireceğiz Sevgi iddiayla olmaz hiçbir zaman. Neyle olur? Fedaçarlıkla olur. Sevgi fedaçarlıkla olur. İyidir kul Rabbine karşı fedaçarlığı nedir? Evet fedaçarlığı çoktur. Seviyorsan emrine uyacaksın. Ya zordur beş vakit camiye git ebdesiyet filan. E fedaçarlık Halbuki kendi lehinedir. Onu için emirlerini yerine getirmek fedaçarlık ister. Yasakların önünde durmak ne ister? Fedaçarlık ister. Benim de gönlüm eyvallah içki içeyim, haramlarda dolaşayım. Neden? Gönül bunu arzu ediyor. Ama ne istersen fedaçar olacaksın. Madem Allah bunu sakılmış sabredeceğim. Bazen gönlüme ateş basacağım. Sabredeceğim. Neden? Az sabır, ebedi saadet. O kadar basit. Az sabır Ama ebedi saadete vararsın. Evet. Muhabbetten sonra Allah-u Teala mukittir dedir. Eydir, bu mukit bizim her şeyimizi miskal zerre Ayardan bize bu dünya yaratılmadan önce rızkımızı vermiş, ihtiyaclarımızı vermiş. Ve rızkı kum semai ve ma tu'akun. Rızkımız semada Ne yazılmışsa onu görersin. İyidir bir adam diyor o zaman niye ben fazla çalışayım? Eğer yazılmışsa. Aynı o cahil gibi diyor ki Allah yazmışsa ben ateşlayayım, niye ben namaz kılayım? Allah yazmış ben namaz kılmam, haşa. Allah Teala seni yaratmadan önce, seni yaratır, sana seçim hakkı verir, öyle bir kul yaratır, defterde de yazar adını. Böyle bir seçim hakkı verir sana, hangi yolu seçersin, hangi ameli işlersin, onu bilir, sonucunu bilir, ondan sonra seni yaratır. Seni yaratmadan önce. Onun için bilirsen çok çalışırsın çok çalışmasın rızkını bilir orada yazar. Hassas meseledir. İşte Allah Teala'yı bilmeyen ne der? Allah Teala beni cehennemlik yazmışsa ben niye namaz kılayım? Zaten o böyle yazmış, ben namaz kılmam. Yen de diğer yarın ne olacak Allah Teala bilmez. Bular nedir? Hakkıyla allah Teala'yı tanımayan cahillerdir. Şimdi allah Teala her rızkımızı vermiş, her şeyi yazmış. Her şey de elindedir. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Hakkıyla çime tevekkül edeceğiz? Amellerimize mi? Patrona mı? Zengine mi? He? Sebeplere mi? Hayır. Bunları hepsini kifre edeceğiz. Kifir nedir? Buları inkar edeceğiz. Buları amel edeceğiz. Ama inkar edeceğiz. Neye sarılacağız? Hakiki Allah'a tevekkül edelim. Her şey onun elindedir. Direkt ondan istersin. Ama Allah Teala diyor benim sene minnetim gelmesi için ben bu dünyada bir mekanizm kurmuşum. Basamaklar var. Sebep alacaksın ben sana veririm. Yeter ki sen Sebebi art. Ve mâ rameyte id rameyte velâkinnallâh Sen zeyneple sen attın. Sen sadece elini çabalattın. Allah atıyor onu sen. Onun için tubda fizikte alimler diyorlar ki insanın karsları he, imkanı yoktur. O kars bir taşı o mesafeye kadar artsın. Ama bir insan tutarçan atar atarçan dünya kadar gidiyor. Ama bunun da mucizesi var. Ne zaman oluyor? İşte Hz. Davud aleyhisselam Talut ve Jalut savaşında biliyorsunuz. Ne yaptı? Sapanla taşı attı vurdu adamın başına. Hz. Davud attı hayır Allah subhanahu teala yeter ki sebebe sarıldı. E bizim on başı Seyyid diyorlar değil mi? Çanakkadaş Savaşı'nda. O topun şeyini nasıl kaldırdı? Normal bir insan kaldıramaz. Kaç kilodur? 250 mi diyorlar? 260 kilo. Nasıl kaldırdı onu? Normal bir insan 260 kilo kaldıramaz. Ki aynen adama dediler gel kaldır kaldıramaz. Ama orada niyet hakkıyla Allah'a tevekkül etsen dağları delersin. Deller ya boşuna dememişler. Biz de ne yapacağız? Hakkıyla Allah'a tevekkül Sebepleri alacağız ama sebeplere inkar edeceğiz. Sebeplere inanmayacağız. O sebep bizi kurtarmaz. Bu ilaç bizi şifa vermiyor. Şifa Allah veriyor ama Allah demiş bu ilacı sen sadece al. Hakiki tevekkül budur. Onun için Mukit ismi hayatımıza hakiki tevekküle götürür bizi. Onun için bizim ihtiyacımız var. Neye var? En önemli şey rızkımızdır, günlük. Yani araban var ise, paran yok ise, yani araban var o yaşadığın şehirde benzin yok ise, he? ne olur? O araba neye değeri var? Hiçbir şey yoktur. Tam tersine güç olur senin üzerinde. Ama insanoğlu en büyücü ihtiyacı nedir? Rızkıdır. Onun için bir koşturuyoruz gece gündüz. Ama ne zaman Allah'ı unuttun, sebeplere sarıldın sen kaybettin. Mukiti anlamamışsın. Hakkıyla anlasan mukit ismini Allah'ın mukitine, ismine sarılırsın. Ondan sonra tevekkül hakkıyla mukite yaptık. O zaman ne yaparız? Biz derde kaldık. Hasta olduk. Rızkımız az oldu. İşsiz kaldık, aç kaldık. Çocuğumuz hasta oldu. İhtiyacımız var, Darda kaldık. Çafir üzerimize musallat oldu. Her şey var burada, değil mi? O zaman biz çime döneriz. He? Hakkı ile çime döneriz Allahu Teala'ya. Neden? Allahu Teala'ya dönürüz. Çünkü hakkıyla mukittir. Her şeyi o veriyor. Onun elindedir. Biz allah Teala'yı hakkıyla tanımışsak, Allah-u Teala'dan başkaya dönemeyiz. E ama biz her şeyde Allah diyoruz. E bu mukit nedir? E ha, şimdi döneceğiz başa. Biz dedik ki, allah Teala o kadar zencindir, o kadar mükemmeldir, bu mükemmelleri, bu mükemmeli bir isim bulamazsın bir evrende. Seni anlatsın onu. Bin bir isim olacak ki o meseleyi anlatsın sana. Allah-u Teala Al azimdir. Bir isim onu kapsamaz. Çok ismi var. Her yeri yerindedir. Çünkü allah Teala her şeye kadirdir, muktedirdir. Onun için mukiti biz iyi anlasak Allah'tan başkaya, kimseye dönüş yapmalısız. Allah bize yeter deriz. Mukittir. Allah bize yeter. Neyle yeter? Her şeyle yeter. Bütün sıfat onda zaten. Her şeye kadirdir, muktedirdir. Ondan dolayı Allah'tan başka hiç kimseye dönmeriz. Darda kaldık ya Allah çağırırız. Bakın Muharide'ye geçen üç tane bizden önceki ümmetlerde ki Beni İsrail'dedir. Yolculuk yapıyorlar. Yağmur olur, yengece olur, bir mağaraya girerler. Orada rüzgar olur, fırtına olur. Bir taş yuvarlanır, gelir mağaranın kapısını kapatır. Oğraşırlar oh, olmaz. Taştır. Bunun yerinden insan cücük imkan yoktur. Bir artı bir için. Onlar da salih insanıymışlar. Mukit nedir? ismini hakkıyla biliyormuşlar. Dediler bakın arkadaşlar. Bizim kültürümüzümüz burada yoktu. Bu bir tenha bir yerdi de. Kimse buradan geçmez. Biz burada ölürüz. Bizi kimse Allah'tan başka kurtaramaz. O zaman dönerim Allah'a. Allah'tan isteyelim. Tabi dua ettiler. Ama bir de nesi ne dedi? Dedi biz allah Teala'ya tevessül edelim en salih emellerimizle. Sen hayatta en salih emeli Allah rızası için ne yapmışsan? Ya Rabbi bunu yapmışsam senin için, bunun hatrı için beni, bu salih amel hatrı için bizi buradan kurtar. Demek ki kime teveccüh ediyor. Nasıl bilir bunun fıkhını biliyorum. İşte Hiçaya malum. Birincisi ana babasına iyi bakmış. İkincisi amcası kızıyla zinaya düşmüş. Ondan sonra vazgeçmiş. Her dua ettiklerinde ne olmuş? Her bir tanesi rivayet ediyor. Diyor ya Rabbi ben bunu ettim. Sadece senin için hali sana Taş, kaya, büyük kaya, biraz yerinden oynamış. Kim oynatıyor onu? Allah. Allah'ın askerleri var. Üçü de bitirdikten sonra taş çekmiş, çıkmış kurtarmışlar. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için, sahih Buhari'de geçiyor, bizim için bu masalı anlatıyor. Biz hatta Ders alalım. Bu Allah'ın güzel isimlerini nasıl üzerimize yansıtırız? Mukit işte budur mukit arkadaşlar. Eydir kut nedir? Nedir? hazır Değil mi? Zert. Yani rızkımız. Eydir en büyük rızık. Nedir? Manevi rızık Manevi rızık olmasa insanla hayvanın ne farkı var? Bu konuşmuyor, o konuşan hayvandır. Hiçbir fark yok. Demek ki asıl rızık burada olması lazım. Onu hiç alimler kitap yazmışlar. Ne demişler? Kutul kulub. Kalbin kutu. Kalbin azgı nedir? Mide bildik. Üç fasıl yemek yiyoruz hayat devam ediyor. Çünkü yemezsak bu beden çalışmaz. Mekanizmasını Allah böyle yaratmıştır. Benzin olmasa da insan arabayı yaratır, icat etmiş. Benzin olmasa da araba yürümez. Eylül kalpte. Kalbin de azığı olmasa kalp ne olur? Ölür. Hayvanın da kalbi atıyor. Ama hay değil. Canlı değil. Kimin kalbi canlıdır? Allah'ı tanıyan. Hakkıyla Rabbini tanıyan nedir? Kalbi canlıdır. Onun için alimler diyorlar ki mukitin en büyük nimeti nedir? Senin kalbinin rızkını verir. Azığını verir. O da nedir arkadaşlar? İmandır, kalp emelleridir. Salih emeller. Onun için biz hakkıyla mukitiz bilsek zaten Rabbimiz otomatika bağlamış, rızkımızı veriyor tabir caiz ise. Ama kalbimizin rızkı elimizdedir. Biz istesek o verir, istemesek vermez. Çünkü bu nedir? Seçim hakkına bağlıdır. Sene seçim hakkı verilmiştir. Sen istiyorsun. fıtratı vermiş, sene yere hazırlamış. Yeterci iste. Onun için biz mukit ismini en önemli yansıtması nedir? Allah'tan biz salih emeller isteriz. Salih emellere niyet ederiz. Hatta Allah Teala'nın bu güzel ismi üzerimizde tecelli etsin. Kutul kulub kalplerimizin rızkı. Kutu nedir? İşte mukitten alınmıştır. Gördük mü ne kadar önemli meseledir? Evet arkadaşlar. Mekit Allah güzel Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir. Onun için bu ismi iyi bileceğiz, iyi hayatımıza yansıtırız. Allah hepimize bu güzel ismini ismini hayatımızda canlandıran canlandıran olan kullardan eylesin. Bundan gafil olanlardan bizi eylemesin. Bunun anlamını bilip hakkıyla yaşayanlardan bize eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Evet. Şimdi 70. Allah'ın güzel isimlerinden bir isim daha. O da nedir? El Melik. El-Malik, El-Melik. Üç ismi birbirinden yakın. Bu üç ismi işleyeceğiz inşallah. Şimdi biz isimleri sayıyoruz. Bugün yetmiş, şu anda yetmişteyiz. Ama yetmişten fazla. Belki yüzü geçti. yani de dokuz, geçti. Biz isim yapıyoruz ama nedir? Üç tane, çi tane bazen bir arada gelir. Neden birbirlerine yakın isimlerdi? Bunun gibi el-melik el-melik el-malik El-melik sefer Kur'an içinde geçiyor. Fe taala Allahu melikul hak. Ta ha 114. ayet. Melik ne diye arkadaşlar? Mülk sahibi, her şeyin sahibidir. Buna malik derler. Malikten alınmış. Malik nedir? Mülküdür yani. Bu benim mülkümdür diyoruz. Mülk sahibidir. O ona hastır. O onundur. Benim elimde param var sepiyorum. Sen geliyorsun niye sepiyorsun kardeşim? Ya bu benim paramdır. Sana ne? Bir şey diyebilir misin ona? Bu benim mülkümdür. İster seperim ister tutarım. Niye vermiyorsun sadaka diyorsun. E bu benim mülkümdür diyor. Bu işte mülktür. Melik de oradan alınmıştır. Neden diyorlar filan melik Krala Melik diyorlar artık. Ne demek'tir? Yani o ülkenin sahibidir. Yöneticisidir. Melik. Melik de Ma Malik, Melik Melik de bir sefer geçiyor. O da nerede geçiyor? Kamar Surasının sonunda İnnel mutteqine fi cennâtin ve nehr Muttakiler cennette ve neherler içindedir. Sular, akan sular içindedir. Fi mak'adi sidqin inde melikin muktedir. Mak'adi sidq hak yeridir. Nerede? Melikin muktedir. Muktedir olan, kadir olan bir melikin yanındadırlar. Yok bugündeki dünya melikleri bular Hasta, Hastalık versallatı bulara mülklerin oldu bitti. Evet. Sonra beş vakit Fatiha surasında ne okuyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ar rahim Maliki yavm-i din Malik Buradaki sefer geçiyor Kur'an'da. Onu da biz Sabah-akşam zikirlerinde okuyoruz. Şeyden sonra okuyoruz. Beş vakit namazdan sonra nedir? İhlas, felak okuyoruz. Nas sırasında ne geçiyor? Melik-i Nas. Mi Kul a'udhu bi Rabbin Nas. Nas. Gördük mü? Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında diyor ki Allahumma entel melik dua ediyor. Allahumma entel melik Ey ilahım, ey Rabbim, sen meliksin. Yani hakiki mülk sahibisin sensin. La ilahe illa ent, senden başka da hak ilah yoktur. Ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Ve ana abduka, ben de senin şölenin kulunum. İkrar. Zalem tu nefsi, nefsime zulmettim. Bak Resulullah mı diyor, bu duayı bize öğretiyor. Hepimiz zulmederiz nefsimiz. Ve ve itiraf Geldim senin önünde itiraf ediyorum. Ben bu günahları işliyorum. Fakfirli dınu bi. Cımiğa bütün günahlarımı affet ya yarabbi. İnnehu la yakfirı dınu bi. Allah cınağıları maaf İnnehu la Senden başka kimse günahları affedemez. Kimsenin elinde değil o için. Sahih hadistir. de geçiyor. Ne demektir bu? İkrardır. allah Teala meliktir. Melik melik, malik birbirinden türemiştir. Melik Malik'in mبالağa sıgası olabilir alimler diyorlar. Melik melik bir sefer geçiyor şeyde ki, fi mak'adi sidq'in inde melik'in muktadir mبالağa sıgasıdır. Bu da nedir? Zenginliktir. Arkadaşlar Melik malik Nedir anlamı? Melik, Malik, Melik. Anlamı nedir? Mülk sahibi. Kimdir bu evrenin sahibi? Allahu Teala. Allahu Teala evren olmadan önce Allahu Teala vardır. Evreni de ikiya yok. Nerede vardır? Şeytan gelir diye Resulullah diyor bize sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede vardır? Bu dünyayı seni Allah yarattı, bu dünyayı Allah yarattı. He? E Allah için mi yarattı? Neredeydir? Şeytan gelir. Resulullah çözüm de vermiş bize. Nedir çözüm? Euzubillahimineşşeytanın <gülüyor> şeytanın vasfesesinden planinden tuzağından azim Rabbim sığındır. Suriye katılırım. Allah'ın gelirim şefkat altına. Çünkü Allah'tan uzak dursan şeytan gördün mü? Belki kesik dişleriyle seni tutup parçalayamaz kurt gibi. Eli yetişmese sene vesvesesi kalbine giriyor. Onun için caminin içinde bile vesveseye geliyor. Sana sokamıyor. Ama ne yapıyor senin? Uzaktan kımandaydan bura girebiliyor. Onun için bizim düşmanımızın bir özelliği var. Biz onu görmüyoruz. O bizi görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kanınızda damar nasıl yürüyor? Şimdi kanda seni mekneye koysalar kalp atışlarını, damarda kanın yürüdüğü sesleri var. Mekneler çıkartıyor. Bazen gidiyoruz. Bilgisayarda bakıyorlar böyle doktorlar. Tup tup duyuyoruz. Onun cihazı var. Tam koysalar senin sanki bir fabrika çalışıyor. Ama biz burada kan yürüyor. Burada şimdi ne, ne de buradayım nerede Ne motorlar çalışıyor. Biz anlamıyoruz. Nasıl anlamıyorsak Resulullah diyor şeytan namarlarınızda böyle yürür. Yani her yerimize girmiş adam. Her yerimizdedir. Allah bu savaşı böyle takdir etmiştir. Ama bize de öyle bir avantaj vermiş ki. Çünkü şeytana atom bombası bile işlemez. Bak şu anda Amerika bu evreni yok etsin. Atom bombası atsın ki öyle bir cücleri de yoktur diyelim. Ama ferz et. Bu yeryüzünü yeri parçalasınlar atom bombasıyla. Şeytana ne olur? Hiç işlemez. Bir şey olmaz. Biz ölürüz. Ama şeytan kalır. İblis kalır. Cemaatı de kalır. Cin de kalır. Onlara atom bombası işlemez. Hayda o zaman düşmanımızı neyle yok edeceğiz? Çok basit. Allah Teala bunu bize silahı da vermiş. Bize. Al demiş bu seninle silah. O da o kadar basittir. Ne parayla alıyorsun, ne emek veriyorsun. Sadece kalbine inanıyorsun. Çiş elim edilir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim dedir. Atom bombasından daha kötüdür onun için. Anında yok eder onu. Ama bu neye benzer bilir misin? Senin üzerine bir hayvan saldırıyor. Senin elinde bir gaz var. Sıkıyorsun hayvan bayılıyor. Ama geçicidir. 10-15 dakika sonra bir daha kakar canına saldırır. Bu aynen buna benzer. Neden Allah hekmeti gereği böyle yapmıştır? Çünkü bir sefer düşmanımızı öldürüp ondan gelip yem gelip yatarız. Olmaz. Bu kendin nesli. Bu devamlı. Bir biz dedik ki bir yokuştayız. Ayağını gazdan kaldırsan araba geri gelir. Yokuşta, Devamlı ayağın gazda olacak, frende olacak, debriyatlı olacak, ayar vereceksin. Yavaşlayacaksın, dizleyeceksin. Hatta hedef oluşan. İşte bu düşman bizi yok etmeye çalışıyor. Allah subhanahu ta'ala bize de silah vermiş, bu düşmanı yok ederiz. Ne deriz? Euzü billahi min ne oldu? Biz Allah'a sığıldık. O bize işleyemez. Çünkü her şeyin sahibi kimdir? Meliktir. Hakiki mülk sahibi budur. Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah Subhanahu ve Teala hakiki mülk sahibidir. Her şey onun elindedir. Allah Hakiki mülk sahibi nedir arkadaşlar? İstediğini verir, istediğini alır. Ben bu dükkanın sahibiyim. İstediğimi alırım, istediğimi veririm. İstediğim işçiyi çıkartırım, istediğimi alırım. Kimse bana diyemez. Niye? Benimdir, mülk. E Allah bir evrende onundur. Allah subhanehu ve teala bir evrene ihtiyacı yoktur dedi. Bu evreni yarattı. Neden yarattı? Çünkü istiyor yanına ebedi olarak kullar yaratsın, onlardan yaşasın, onlardan kalsın, yanlarında olsun. Rahmeti altında, inayeti altında olar yaşasınlar, kalsınlar. Rabbil alemin cenneti yarattı. İyidir işte. cenneti yaratmak için cehennemi yaratmak için ne yaptı? E bir, Rabbimin bir şeyi var, mekanizma birbirini devam ettiriyor. Bir evreni yarattı. Bu evreni yarattı, şartları koydu, sebepleri koydu, rızkı verdi. Ki biz olarda Bak gece gündüz çalışıyorum. Adam elektriki keşfediyor. Adama dürüst psordur, dahidir. He? Adam bilmem neyi keşfediyor. Allah bunlar hepsini yaratmış düzenini de miskali hata yapmaz hepsini korumuştur. İyidir. Kim yönetiyor bu evreni? Rabbil alemin. Bu evreni kimi hiç yaratmıştır? Bu aciz, zayıf zelil, bazen de hakir, yani alçak kultu yaratmıştır. Bazen de o kul aynı zamanda ezizdir. Fırdostadır, yani de cehennemin dibindedir. O insanın elindedir. Allah diyor, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ Adam oğlunu mükerrem kıldı, müşerref kıldı, etti onu. Ama kendisi istese, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلٍ أَسْفَلَ سَافِلٍ Aşağıların aşağısını, cehennemin. Neden kendisi istiyor? Kim ister? Çokunluk bunu ister. Aşağıya git, Şeytanı uysun. İşte bu mülç Allah'ımdır. Allah burada istediğine verir, istediğinden alır. Kimse bir şey diyemez. Ne diyor? Ne diyor? Ali Ümran surasında قُلِ اللّٰهُمَّ mulk الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ ve وَتُعْتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ Mülki versin, istedikinden alsın. Tarihi okuyoruz, gördük ki çimler kral oldu, çimler krallıktan, koltuktan indi. Tarihte de enteresan derdik buları. Görmemiştik. Ama bugünlere de, de gördük elhamdülillah. Nice tağutlar indi, niceleri çıktı yerine. Ve böyle kalmaz. Bu devir daim olur. Kim bunları indiriyor? Mülk sahibi. Her şey onun elindedir. Her şey Allah'ın elindedir. Ondan dolayı hakiki melik kimdir? Allahu Teala'dır. Bugün de adam melik olmuş. Devleti var. He? Her şeyi ben paramdan alabilirim, gücümden, silahımla alırım. Amerika ne diyor? Her şeyi ben gücümden alıyorum. Çöl ülkesine diyor? Her şeyi ben paramdan alırım. O para kimindir? Allahü Teala'nın. Sen nesin? Amanetçin. O güç kimindir? Allah kim sana ilmi verdi? Amerika donatım yaptın. Ne olur bu? İstediği zaman alır. Eydir senin mülçün senin paran neye yarar? Senin elinde olmadıkça sen neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Demek ki hakiki mülçün arkadaşlar? Allah-u Teala'dır. Şimdi bildir bunu biz. Her şey Allah'ın elindedir. Mülç sahibi odur. İyidir. Bir de ona geçmeden önce Melik adı Allah'a has bir adlardandır. Olmaz bir denediyesin Melik. Abdul Melik diyeceğiz. Abdül Melik, Abdul Malik. Aynı Züccar gibi, Rahman gibi. Allah'a hastır. Çünkü ondan başka hakiki Mülk sahibi yoktur. Kimse demesin ben mülk sahibim. Ne kadar dedik kral olsan, senin için boştur. Bir de bakın Allah subhanehu ve teala enteresan. Beş vakit namazda okuyoruz. Ne diyor? Maliki yevmi din din gününün malikidir. Kıyamet gününün mahşer gününün malikidir. Allah Teala demesi lazım ki bu evrenin malikidir. Niye demiyor? Ne olabilir? İnsan aklı kıttır. Ve ben de melikim. Bak ne dedi Fırıun? Ben Rabbümüle ale. Ben sizin Rabbinizim. Bazda var diğer. Ben sizin babanızım. Sen ne dediler? Olar nerededir babamız şimdi? Baba diyordu. Ha? Nerededir? doktorların lüvetine kalmış. Doktorlar da bir zaman sana diyorlar senin işin bizce bitti git senin işin Allah'a kalmış. Budur işte Melik, dünyanın meliki budur. Çöksüz ülkedekiler bundan öncekiler der de gitti. Gidenler ne götürdüler? Şey. "Veli ahd sudun veli ahd sultan" diyen Veli Ahid, Abdülaziz'in oğlu Sultan öldü gitti. Bir senedir, bir senedir onun varaseleri, malını sayacaklar. Miras nasıl dağılsın? Ekip kurdular. Bir senedir çalışıyorlar. Hesabını tutamadılar. Ne kadar parası varmış. Babasından kalmış ona. çok güzel dedi başbakanımız. Allah ondan razı olsun. Ne dedi? Dedi biliyoruz sizin paranız var, veriyorsunuz zalimlere. Verin. Mürsii indiriyorsunuz. Müslümanları nerede Müslüman var orayı yok etmek istiyorlar. Bugün de Hamas'a e geldi diyor bak. Mısır'ı bitirdiler, şimdi Hamas'ı bitirecekler. Şimdi Mürsii çok büyük ihtimal var şeye girecek. Ordusu yavaş yavaş yine de bir plan kuracaklar hamasi yok edecekler Gazzeyi Abbas'a teslim edecekler. Abbas Yahudidir, Yahudi adamıdır. Çırsız ülkesi bunu yine yapıyor. Şeyi de karıştırdılar. Libya'yı, Tunus'u şu anda Körfez ülkelerinin elindedir şeyin dosyası, Suriye dosyası. Onun için vakitler mucahitler geliyorlar. Bu iş süracaktır. Başarı bu sefer ayakta tutuyorlar. Plan değiştirdi. O müjdeyi de size vereyim burada. Şu anda dosya Suud'un eline geçti. Suud'da biz biliyoruz Nerede İslam var onu istemiyor. Geçti eline şu anda Başşar'ın ümrü uzandı. Neden? Çünkü Başşar geçse bunlar gelir. Zaten biz ihvan, uydurmasyon Müslümandır Onları istemiyoruz. Ve keyfe hakiki mücahidler gelse? Onun için Hames'i de bitirecekler. Hemen sırada bak, gelir gelmez Rafah kapandı, kapsın. Ondan sonra denizi denizi bile tuttular. Buradan İsrailler hemen denize diyorlar bir kilometre, bir buçuk kilometre açılamazsınız denize. E bu kıyıda balık ne yapıyor? Balık var ise de, e Gansada bir sürü insan var, hepsi balıkları alıyorlar. E biraz açsın hemen Misir askeri tutuyorlar, içeri atıyor. Yen yani de kuruşunla vuruyor indiriyorlar. Bütün tünelleri kapattılar. Şu anda insanlar yen acından, yen elektriki de kestiler. Yen azılarından yen elektriki, yen benzin, mozot göndermiyorlar. Bir sene onlar için sanki cennet kapısı açıldı. Mursi zamanında. Ama şu anda her şey kapandı. İstiyorlar hamesi bitirsinler, teslim etsiler Abbas'a. Abbas da ne, ne biliyorsunuz işte. Onun için mülç Allah'ındır arkadaşlar. İşte o prens, sultan şu ana kadar hesabını yapıyorlar, tutamıyorlar. O sultan ciddi. Ciddi. İyi kötü, Rabbine gitti. Neyle gider o? Bak hadi malını hala hesabı tutamadılar. Bu malı neye yarar ona? Ne götürdü? Bir çefen götürdü, bir de salih ameli var ise kurtarır onu. Salih ameli yok uysa o para ne olur? Ataş olur onun üzerine. Onun için Allah subhanehu ve teala ne diyor ayet-i kerime'de En'am suresinde وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَهَ <gülüyor> Kıyamat gününde dedik Allah teala niye dedi مَلِكِ <gülüyor> يَوْمِ Olabilir sultan diyer ben paramla bugün kral Abdullah diğer ben paramla kuvvetin Arab e emirlin, ben paramızdan dediğimizi yaparız. Ama kıyamet gününde tek çıkarlar. Anadan nasıl doğdular? Böyle duracaklar Rabbi, Rabbin. Allah Teala ne diyor olarak? Bize demez, ha, fakir kifukalere demezler. Bu zenginlere muhataptır. Hakiki mümin zaten umudunu Allah'tan başka kimseye bağlamamış. Bu bizi şümle Buradan da müjdeyi vereyim size. Kimi şümle Bu tavutları Ne der Allah-u Teala olara? وَلَقَدْ جِئْتِمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ Sizi nasıl yarattık önceden? Ananızın karnından, o sıkıntılı sıkıntılı tünelden çıktınız, meşakkatla çırık çıplak siz önümüze böyle geldiniz. Ey gafil! Böyle geldin. Bu da yetmiyor. Ve teraktum ma havvelnâkum verâ'a duhurikum. Size verdiğiniz malı arkanızda bıraktınız. Hiçbirisi yarar size. Burada edebiyet var. Belâğıt var. Allah Teala demiyor verdiğimiz malı ne diyor? Ve laqad hawwalnakum. Tahwilnadi Arapçada yani vekil gibidir. Yani ben sana diyorum kardeşim Ahmet ben yok uysam arabamı kullansan. Ben geldiğimde arabamı alırsın. Sen arabamı kullanıyorsun sen kim hava atıyorsun araba senindir diyor. Malik geldi, ben geldim. Arabanı aldım elinden, ne oldu? Senin gazın alındı, bitti. Nerede havan? Var böyle gençler değil mi? Çok var. Adam inanmaz. Bazen adam der, iki telebe mesela evde kalıyorlar, birisi zengin çocuğudur, bir ev tutmuşlar. Adam der, benim elbisemi kullanabilirsiniz. Ben yok Adam gönleğini girer, gider üniversitede hava atar. Başkasının elbisesiyle. Ama sahibi celse, onu için Allah-u Teala diyor, sizi biz tekhvil etmiştik. Sizi vekil koymuştuk, geçici olarak size malı verdik, bahane yapacaksınız. Ama anadan doğduğunuz gibi çırıp çıplak geldiniz karşımıza. Onun için Ayet-i Gaffar Surasında, Gafir Surasında Allah Teala ne diyor? Limen الْمُلْكُ الْيَوْمُ مَحْ مَلِكِ din. Beş vakit okuyoruz. Yani o günün ne parası, ne çölfezin parası, ne Amerikanın donatması, ne Fır'an'ın cabarutu, ne Nemrut'un cabarutu. Nemrut dünyada ne dedi? Ne dedi Nemrut dünyada? Dedi... Hz. İbrahim'e dedi ben de dirilti bir yaratırım. Allah Teala bunları süstürsün diye Allah hakiki meliktir. Kıyamet gününün melikidir. Hadi bakın. Onun için ayette ne diyor? Li menel mulk el yevm. mülkümündür. Herkes ölmüş. Kimse kalmadı dünyada. Cebrail aleyhisselam ruhunda olur. Allah Teala Allah Teala der, limelünün küliyon. Kim cevap verir? Melek yok. Cevap versin. Yine kendisi cevap verir. Rabbi Alemin. Ne der? Lillahil vahidil kahar. Demedi lillahil vahidil rahman. Bak, biz de bu isimleri bileceğiz. Allah Teala nasıl kullanıyor? Teç olan, kahar olan Allah'ındır mülk. Teç, Ortağı yoktur. Kahar nedir? Her şey yok eder. etti Hiç kimse kalmadı bir evrende. Bu evren nasıl başlamıştı önceden? Kimse yokuyordur. Allah varıyordur. Bir de aynen böyle olur, evren biter. Krallar, murallar, malları, donatmaları hepsi yok oldu gitti. Ey gafil! oğlu gafildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Subhanahu ve teala o ismi sevmez. O adamı sevmez. He? Adını koyar. Melik el-emlak. Melik el-müluk yanda. Kralların kralı. Var böyle diyorlar. Şahin şah meselen diyorlar. He? Onun için Allah'tan başka melik yoktur. Resulullah de sonunda ne diyor? La mulke illa lillah. Mülk Allah'ındır. Onun için sen adını melik koyamazsın. Ne dersin Abdülmelik? Abdülmalik, Abdülmelik. Çünkü bu Allah'a fas bir şeydir. İyidir şimdi bunu bildik. Bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? Bu azim melik. Önce bizim bir böyle melikimiz var için ne yaparız? Bunun sevdesinde eririz. Şimdi sen bir başbakanın var. Sene hizmet ediyorsa ne yapıyorsun? Canı gönülden çalışıyorsun, partisi çalışıyorsun, gece gündüz koşturuyorsun. Neden? Diyorsun bu bana hizmet ediyor. Bu benim için çalışıyor. Ben de buna canı gönülden ayakta tutmam lazım. Yani bir patronu var ise, o patron sana iyi bakıyorsa, hakkı hakkum eriyorsa o patron ayakta durmak için yok olmamak için ne yaparsın? Onu ayakta tutarsın, seversin, sevdiğin için çalışırsın. İyidir bizim bir böyle melikimiz var iken her şey onun elindedir, ahardır, cabbardır. Bir de nedir? Adaletlidir. Zulmü kendisine ne kılmış? Haram kılmıştır. Biz ne yapacağız burada arkadaşlar? Bunu mutlak seveceğiz. Sevdesinde de eriyeceğiz. Sevgi de neyi gerektirir dedik? Bu melikin emrine uyacağız. Emrinden çıkmayacağız. rayında kalacağız. Kurduğu sistemin üzerine cennete doğru gideceğiz. Bu bir. ikinci, Bu melik her şey elindeyse her şeyden o sorumluysa kimsenin kimse onun gücü üzerine güç katamıyorsa bu istediğileri ani alacaksa Namuru aldığı gibi fıran aldığı gibi hepsini aldığı gibi bugün de tavutlar aldığı gibi ne yapacağız bundan başka hiç kimseye ibadet eder miyiz? Hakkıyla bu melik bizim ilahımız olacaktır. İlah nedir? Yani bizim yaptığımız ibadetler sadece ona yönlendireceğiz. Bu da diyoruz biz? Tevhidi, ülviyyet tevhidi. İlahlık tevhidi. Yani tevhidul ibadet, ibadet tevhidi. Yani ibadetimizi Sadece Melik'e göndereceğiz. Her şey elindedir. Yüce O'nundur. Hayat, ölüm, rızık. Her şey, evren, her şey O'nun elindedir. Ne yapacağız? Ondan başka kimseye ibadetimizi göndermez. Velevçî riya babından o Gösteriş için başkası için yapsan riya oluyor. O da şirkin en gizlisidir. Onu bile yapmaz mu'min. Ne yapar? Hedefe çitlenir. Hedef nedir Rabbil alemin? O zaman bütün ibadetin, bütün nüsüküm, bütün devrenişim sadece Allah için olur. Le şerikele. Ona ortak koşmaz. Üç. Böyle bir melik var için. Her şey onun elinde için. Ben hiç kimseye güvenir miyim bu evrende? Güç sahibine güvenir. Onun için Allah'a hakkıyla tevekkül ederiz. Her şeye ona güveniriz. Sırtımızı ona yaslarız. Bir de yetmedi. Ondan korkarız. Ondan umid ederiz. Umidimiz olurum, Rabbil alemin. Her şey elindedir. Zalim mi korkarım? Haşa. Zulmü kendisine haram kurmuştur. Ama kuralları katlıdır. Emrine uymasan Allah Teala'nın sözünde dönme yoktur. Kuralları katıdır. Söz vermişse ceza var bunun karşısında cezayı alacaksın. Onu hiç Allah'tan hakkıyla korkacaksın. Bu melikten korkulmaz mı? Bak bucum başbakan güçlü olduğunda her şey başbakandan korkuyor. Yani devlet başkanından korkuyor. Yani Amerika güçlüdür bütün devletler Amerika'dan korkuyorlar. Değil mi? Çünkü insan onun fıtratında var. Güçlünden korkarsın. En güçlü kimdir? Melik ondan korkar. Allah acayip bir şey. Amerika'dan korksan seni çöle yapıyor. Allah'tan korksan seni çöle yapıyor ama Amerika çöle yapıyor zelil ediyor seni. Allah çöle yaptıkça mertebeyi kaldırıyor. İşte de fark Her şeyden korksan onun şerrinden kaçarsın. Allah Teala hariç. Allah'tan korksun Allah'a koşarsın. Çünkü ondan senin kimse Allah'tan başka kimse kendinden seni kuruyamaz. Bir de umut. Amerika'dan korktun Hata yaptın, Amerika seni affeder mi? Gördün mü ne, ne kadar adamlarını sattın. Şahı sattı, Saddam'ı sattı. He? Her çeşit satar. Amerika hüsnüyü sattı. Hepsini satar. Yanında yoktur. Çıkarır. Hata yaptın, affetmez seni. Ama Allah Teala, hakiki melik ne yapar? Affeder. Onun için umidimiz onda büyük olacaktır. Bunu da dengeli tutacağız. Gerçek buna umitten şey biz dersini yapmıştık. Bunu baya uzun süre ama bunu dengeli tutacağız. Umidimiz Allah Teala'dan şeytan vasıtasıyla azalsa havfu kaldırırız. Havf az çok alsa umidi dozuna attırırız. Dengeli tutarız. O zaman hakkıyla Allah'a kul oluruz. Dördüncü Bu cüc evrende bu melikin elindeyse biz kime sarılırız? Allah'tan başkaya sarılmaz. Bak tevekkülden sarılmanın farkı var. Sarılma nedir? Sıkıntıda olduk, Allah-u Teala'ya döneriz. Yani istigasa, istiaza. Bak şeytandan kime sığınırız? Allah-u Teala'ya. Zorda kaldık, kime yardım istiyoruz? Allah-u Teala'dan. E ölüden istesen şeytana uydun. Taştan istesen şeytana uydun. Şeytandan istesen şeytana uydun. Kimden isteyeceksin? He? Canlıdan istesen bile bunda da datayı var. O canlı bir şey yapabiliyorsa o haktır. Kardeşim o bardağı verir misin bana? Sen yardım istiyorsun. Ama o bir şey yapamıyorsa, o Allah'ın yapabileceği bir şeyse kullanı istesen şeytana uydun. Gördük mü? Allah'a çağırılırız. Bak o üç tane darda kaldı kimi çağırdılar? Salih emelleriyle Allah'ı çağırdılar. Allah'tan başka bize kimse burada yardım edemez. Bir de biz de kalsak onların yerinde biz de kurtaralım. Cep telefonu olsa yanında bile çalışmaz o muharada. Yani cep telefonum var telefon açarım gelirler bizi kurtarırlar. Cep telefonu da olsa muharada çalışmaz. Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Evet. 5. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? "Velillahi <Sessizlik> hazainus semavati vel ard." Hazineler, yerin göğün hazineleri Allah'ındır. Malik'tir. O zaman biz rızkımızı isterken Allah'tan başka kimseyi istemeyiz. O da nedir? Meliktir, maliktir. Sadece ondan isteriz. Ben ondan isterim. Allah rızkımı ayağıma getirebilir. Yeter ki ya Rabbi beni ferat et. Bakarsın kapını çalar diğer der ya Rabbi. Kardeş bunu sana gönderdiler. Çok tarihlerde bu var. Çok olmuş. Okuyun tarihi. Ama sen gel yengeli yat. Allah rızkımı verir. Adından ölür. Ama sen çağır. Sebepleri al. Bulamıyorsun sebeplerden. Hakkiyle çağırdın, Allah rızkını ayağına getirir. 13 bir tane geldi ya Resulallah, acım. Resulullah ona baltayı verdi, ipi verdi, zemb zembili verdi, git dedi. Çalış, 15 gün sonra geldi, ne yaptın dedi. Ya Resulullah, borzlarımı bile ödedim. Yol gösterdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sebep al, Allah'a cüvan. Onun için biz sebep alırız. Patrona yak çekmekten bize zam yapsın, işte koysun bizi hikaye. Sebepleri al ama yak çekme. Sebepleri al, sebebe inanma. İnkar et sebebi, şükret o Ama Allah'a güven. Evet. Bu beşinci, altıncı arkadaşlar eğer bu melik ise bunun dediği dedi Bizim baba ne diyordu? Ben ne desem o olur. Ben sizin babanızım. Ben ne desem o olur. Ama biz ne diyoruz? Melikin dediği o olur. O meliktir, onun dediği o olur. Onun için Allah'ın şeriatini yer üzerinde hakim kılması için canı gönülden çalışacağız. Bu şeriatı de kurmak için ne yapacağız? Yok işte şeriatı kuruyoruz. Hayır. Bu şeriatı kurmak için önce kendin. Seni Fır'an bile yasaklayamaz. Onun için Hazreti Musa'ya zulmettiler. Fır'anlar, Beni İsrail'e ne dedi? Allah Teala dedi, evinizden evinizi kible edin. Musalla edin. Yani evlerinizde, kalplerinize, evinizde Fır'a'nın gücü yoktur. Hiçbir tağut, Sovyetler Birliği'nde bile ki haddi aşçı geçti, hiç kimse senin evinde gelmez, niye namaz kılış, ibadet ediyorsun? Onun için önce Allah'ın hükmünü, Melik'in hükmünü kendimizde yaşartırız. Kalbimizde, bedenimizde, evimizde, çoluğumuzda, çocuğumuzda. Ondan sonra dışarıya yansıtırız. Yaşamasam dışarı beni dinlemez. Ondan sonra yerimizde. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen melike karşı gelmiştir. Tağuta uymuştur. Evet bunu da bildikten sonra en son olarak da bu yüce belik Melike'l-Müluk. Bu nedir? Bu sıfat azim bir sıfattır arkadaşlar. Bu sıfatla Allahu u Teala'yı çağırırız. allah Teala'yı temcih ederiz. Yüceltiriz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi duasında? Allahumma entelmelik. Gördük mü? Biz de böyle kullanıyoruz. Ey mülk sahibi Rabbim. Dua edersen. Ayette ne dedi? Kul, Kulillahümme malikel mülk. diye. ey Muhammed. diye. ey kulum. Malikel mülk sahibi Allah'tır. Onun için Resulullah'ta ne dedi? Allahümme entel melik. Allahım, Rabbim sen meliksin. Senden başka hak ilah yoktur. Onun için biz duamızda meliki çağıracağız. Rızıkta, sihette, yer üzerinde zulme orandı. Mahdushanada oldun. tahut başımıza çöktü. Amerikan sardı her yeri. Batıl sistemleri her yeri saldı. Biz ne çağıracağız? Ya Melike'l Mulk. Ya Malike'l Mulk ya Allah. Onu çağıracağız. Mülk sahibi Allah'ı çağıracağız. Allah'tan başka bize kimse yetişemez. Çünkü mülk sahibi olur. Bu ismi böyle anlayacağız. Hakkıyla güncel hayatımıza yansıtacağız. Şimdi bu ders burada bitti. Biz de tamam kapadık anladık bunu. Şeytan uyanıktır arkadaşlar. Anladığımızı da burada bitirir gider. Ama bunu kalbimizde yer etsin diye güncel hayatımıza yansıtacağız. Buradan çıktım. Ben bu derste mukt Mukitten, mülk ismini eve kadar nasıl uygulayacağım caddede? Eve gittin hanımına oturup anlatacaksın. Maliken mülk ne demekti? Mukit ne demekti? çocuklarına anlatacaksın. Abdullah de gidip babana anlatacaksın. Ha? Hatta gönlünde yer edelim. Ondan sonra yarın sokaka çıktık, iş yerine gittik bunu nasıl canlandırır? Hayatımız mı neden olacaktır? Allah'ın isim sifatlarınızı, sifatlarını anlasak inanç-ı şeriat birebir uygularız. İnan ki evdiyaullah, asfiyaullah, mühsün, ihsan derecesine yetişir. Yeter ki isimleri hakkıyla anlayıp, hakkıyla onu amel edenlerden olsun. Allah hepimizi onu amel edenlerden eylesin. Allah'ın güzel, güzel isimlerini, isimlerini hayatımızdan uzak tutmasın. Onun gölgesi altında bizi yaşatsın. Çünkü onun gölgesi isimlerinin gölgesi altında yaşamasak düşmanımız gaddardır, zalimdir, sinsidir. Hiç affetmez. Göz yaşına bakmaz. Tam tersine hoşnut olur. Onu sevindirmeyeceğiz. Ona hakiki malika Allah'a sığınacağız ondan. Onun tuzaklarından, hilelerinden, oyunundan Allah'a sığınırız. Allah bizi kendisinden uzak tutan kullardan eylemesin. Kendi rahmeti altında olanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.